Bölümü ve Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü 25 Nisan 2017'de sevgili Teoman Duralı hocamızın 70. yaşı münasebetiyle bir saygı toplantısı düzenlemişti. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen bu toplantıda hocamıza felsefe bilime yaptığı değerli katkılardan ötürü te teşekkür etme ve hürmetlerimizi sunma imkanı bulmuştuk. Bugün 7 Şubat'ta sevgili Teoman Duralı hocamızın 75. yaş, yaş gününde Tekrar bir araya geldik. Gözlerimiz hocamızı arıyor. 6 Aralık'taki ani vefatının büyük acısı hala içimizde. Sosyal medyada vefat ardından dile getirilen binlerce öğrencisi babaları ölmüş gibi üzülüyor şu anda ifadesi sanıyoruz durumumuzu dolaysızca anlatıyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevgili Teoman Durolu hocamız bilgeliğiyle, görgüsüyle ve alçak hepimize örnek oldu. Bu müstesna kişiliği muhabbetle, hürmetle ve rahmetle anıyor ve özlüyoruz. Sevgili hocamızın bize en büyük mirası, felsefesi bizden en çok isteyeceği şey de felsefe yapmak olacaktır. Rahmetli Teoman hocamız, beşi yüksek lisans, 12'si doktor olmak üzere toplam 17 test çalışmasına danışmanlık yaptı. Bu sempozyumda Hocamız ile doktora çalışması yapmış hocalarımızı ağırlıyoruz. Sevgili hocamızın felsefeye katkısını konuşmacılarımızın ve değerli sorularınız ile ele almaya felsefesini değerlendirmeye çalışacağız. Ayağınıza sağlık, tekrar hoş geldiniz. E, panele geçmeden önce e, Sayın Doktor Deniz Duralı'yı e, davet etmek isterim. Daha sonra panele geçeceğiz. Saygıdeğer hocalarım, değerli öğrenciler ve misafirler. Öncelikle bu günü düzenleyenlere e, aile olarak tekrar çok teşekkür ediyoruz. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. E, bu kurumun bizim için çok bir büyük bir önemi var İstanbul Üniversitesi'nin. Babam buraya öğrenci olarak girdi ve bir hoca olarak emekliliğine kadar burada çalıştı, bulundu. Son yolculuğuna da buradan uğurlanarak başladı. Akabinde Fatih Camii'ne ve en niyat edildi uğurladık. Dolayısıyla bu kurum bizim gönlümüzde çok büyük bir yer tutuyor. İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin en eski, en köklü eğitim öğretim kurumu üniversitesi yeri hiçbir şekilde doldurulamaz ve böyle bir kurumda önce öğrenci daha sonra da hocalık ettiği için biz çok mutluyuz çok gururluyuz bugünü düzenlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz burası büyük bir çınar bu çınardan ya büyük bir ağaç bu ağaçtan yeni fidanlar çıkıyor fidanlardan bir tanesi de babamdı o da bir büyük ağaç oldu. Ve onun öğrencileri bu silsileyi devam ettiriyorlar. İnşallah daha yüzlerce yıl bu kurum büyük bir ağaç, bir çınar olarak eğitimine ve Türkiye'nin ilim ve irfan hayatına katkılarını devam ettirecektir. Çok teşekkür ediyorum. Birinci oturumu idare etmek üzere Sayın Profesör Doktor Ceylul Güseli ve değerli konuşmacılarımız Profesör Doktor Cengiz Çakmağı, Sayın Profesör Doktor Uğur Ekreni ve Sayın Doktor Sayın Profesör Doktor İsmail Fazlıoğlu'nu kürsüye davet ederiz. Sesimiz duyuluyor mu acaba? Tamam. Tamam. Tamam. Sayın hocalarım, sayın misafirler, hepiniz e, sevgili hocamız Tevfik Durulayı Anmak için düzenlemiş olduğum, düzenlemiş olduğumuz bu toplantıya hoş geldiniz. Ben sözü Dingiz hocamı bırakmak istiyorum. Buyurun. Efendim. Yani tabi bu aşamada daha hocamızın kaybı yeni, sıcak. Konuşmam çok zor olacak ama yapmak durumundayız bu konuşmaları da. Evet şunu biliyorum. Teşekkür ederim. Biz buradaki gölgeler de bir gün çekip gideceğiz. Gölgelerin gölgeleri de gidecek. Ama bir şey kalacak ki burası ve buranın ruhu kalacak ve bu beraber de Teoman Hoca'nın, Teoman Duralı'nın fikirleri kalacak. Sıkıntı verici şeylerden bir tanesi benim bu konuşmada, bir filozofu yakından tanımakla, onun metinlerinden dolayı tanımak arasındaki farkı ve mesafeyi ortaya koyabilmek gerekir. Ben bu mesafeyi ortaya koyabilecek miyim bilmiyorum çünkü şu an, Hocam hem yanımda hem arkamda Hem her yerde kendisini Görüyorum Ama nihayetinde de e, Gölgeler Gidecek siz kalkacak Gerçeğin kendisi ortaya çıkacak Gerçeğin kendisi de Hocamızın yaptığı Teoman Durala'nın yaptığı Akademik felsefi Bilimsel çalışmalar Olacak Ben görebildiğim kadarıyla Teoman Duralı akademik anlamda, felsefi anlamda pek değerlendirilmemiş. Metinleri üzerinden fazla bir şey ortaya konmamış. Görüşleri üzerinden doğru düzgün bir çalışma yapılmamış. Yapılanlar var mı? Var albette. Ama burada daha çok hoca sislerin içinde görülmüş. İnsanlar Hoca'yı sisler içinde görmeye çalışmışlar ve daha çok hocanın ben bir özelliğini biliyorum. Hoca yazılarını da konuşmalarını da böyle aşağıdan başlar. Tek tuğlayla başlar, binayı yapar ve kapatırdı. Ya yani oradan siz bir tane fikri çektiğiniz zaman o bağlamı, o inciciğamı bozardınız. Genelde hoca ile ilgili Fikirler, hocanın o bütünsel konuşmasının içinden çekilmiş fikirlerdir. Bunlardan mesela bir tanesi, geçenlerde de bana sordular. İşte e, hoca şöyle bir sözünü söylediler bana, doğru mu bilmiyorum, insan onlara bakar. Ben de çok yorgunum da bu arada. İşte Türk milleti felsefe yapamaz. Hoca bunu söylediyse eğer buradaki söylediği şey şu felsefe hocaya göre bir medeniyet ve kültür işidir. Genetik bir olay değildir. Felsefenin doğuş koşullarının felsefe belli koşullarda ortaya çıkar ve Teoman Duralı'ya göre de felsefe dediği zaman antik çağdaki ki o, bu tabirden pek hoşlanmazdı. Ege medeniyeti bağlamındaki Yunan felsefesini anlardı. Onun söylediği esas nokta buydu ve zaten de tahmin ediyorum Uğur Bey de bu konuya değinecek. Felsefe bilimin doğuşunu bu bağlamda ve özellikle Aristoteles de çıkardı. Şimdi hocanın burada söylediği şey şu, bu basit bir örnekten girdi. Felsefe bir kültür ve onun deyişiyle medeniyet işidir. O koşulların ortaya çıkma işidir. Ben e, İhsan hocamın da, ben İhsan diyebilirim, benim kardeşimdir o. İhsan'ın da o kayıp halka diye bir çalışması vardı yanılmıyorsam. Orada belli şeyler kaybolmuş. Yani felsefe yapma imkanlarında son 400, yıl, 400 yıldan beri dünyada, Belli kırılmalar gerçekleşmiş ki bu bizim Türk İslam dünyasında da ortaya çıkmış. Kaldı ki hocanın ilk yazılarından bir tanesi felsefe bilime ramak kala diye bir makaledir. Yani ne demek istemiş? 1800'li yılların sonlarına doğru neredeyse felsefe bilim bu kültür havzalarında ortaya çıkacak demek istiyor ortaya çıkacak demek istiyor. Yani ramak kaldı. Bunun da anlamı şu. Türkler felsefe yapamazın anlamı e, şu an dünyada da aynı problemle karşı karşıyayız. Kırılma anları. Felsefeyi taşıyacak kültürel iklimin kaybolması. Yoksa genetikle ilgili bir şey değil. Yine hocayla ilgili ikinci problemlerden bir tanesi. Açık söyleyeyim. Türkiye'de kaç kişi evrimi bilimsel anlamda biliyor ee, burada da sözümü esirgemeyeceğim hala e, evrim kuramını soğuranlar evrim kuramını soğumak demek hoca bunu böyle yapardı siz bilimde bunu kullanıyorsunuz bilimlerin bir özelliği var ki hocanın e, eğer girebilirsem o korolara da girmek istiyorum bir bir e, Kuram bir çerçeve, bir ağ iş yapmadığı sürece kullanmazsınız. Sırtınıza kamburu bindirmezsiniz. Eğer bu virüslerle ilgili, belli konularla ilgili sorunları çözüyorsa, bilimsel anlamda bu kullanılır. Bu bilimin içindeki bir konudur. Yani hoca burada sosyal dervincilikle, Evrim arasındaki ayrımı çok net yapmış ve Darwin'den de o kadar sular akmış ki Türkiye'deki hala doğal seçilim üzerinden gidiyor. Evrim kuramı ile ilgili çalışmalara ben bakıyorum. Yıllardan beri meleküler biyoloji bölümünde dersler verdiğim için, biyoetik denen bir dersi verdiğimden dolayı. Bu arada da sözümü söyleyeyim. Yani bu Türkiye'de de bu etikçilik de böyle aldı başını gitti etikçilikte de bir halt olmaz ama neyse onu da bir e, geçeyim bir kalem yavaş yavaş galiba kendime de e, ge, geliyorum. Oradaki çocuklardan ve hocalardan öğrendiğim kadarıyla dar üzerinden çok sular akmış ve hoca da bunu biliyor. Hoca bu evrimle ilgili iki konuyu ayırdı. Birincisi evrimin Aynı Newton gibi. Eğer deriz varsa, şimdi ikinci kısma geleceğim hoca ile ilgili. Birinci kısım maalesef kimse kimseyi kandırmasın kendini solcu zanneden böyle nöli... ne oluyor? özellikle sosyal medya üzerinden işte her konuya maydan olan adamlar var. Bu adamlar bağlamında. Evet akademik bir konuşma yapmıyorum, pek de alışkın değilim e, bu konulara. Bu adamlar böyle iki tane el kitabından okumuşlar. E, hocanın evrimle ilgili işte yok bilimsel değilmiş, şu bu değilmiş gibi bir tarzı var. E, bu adamlar da hocanın ne dediğini anlamamışlar. Bu cenah. Hoca burada karşı çıktığı şey evet bir dönem kullanılmış sosyal e, evrim kuramları kullanılmış. Hoca buna ısrarla karşı çıktı hayatı boyunca. Gelelim ikinci cena. İkinci cenahatta dinimize aykırıdır. Ulan senin dinine Newton da aykırı. Newton'un mekanik dünyasında sen mucizeyi nereye koyacaksın? Belli fikirleri nereye koyacaksın? E yani dinimize aykırı diyen adam da Allah için de yani hem İslam düşüncesindeki İslam bu konularda çok iyidir. Hem oradaki anlayışlara baksın. Bir de Newton'a baksın. Hocayla ilgili İki tane temel problem buradan kaynaklandı. Yani o e, kendini muhafazakar zanneden neyi muhafaza ettiğini de bilmediğim bir takım güruh çok net söylüyorum. Her şey aynı şekilde o diğer kesim gibi maydanoz olmuşlar. Hocayı buradan eleştirdiler. Bir kişi de doğru düzgün bağdamın ne yabancı yazısını ne Türkiye'de çıkmış yazılarını bir türlü alıp değerlendirmediler. Yine üçüncü bir nokta var ki ondan sonra ben konuma girmek istiyorum ki bunları söylemek zorundayım. Çünkü bunlar hocanın e, öneminden sonra bir sürü e, yani üniversitede profesör olmanın bir anlamı yok ama adam da entelektüellik akletme olmadığı zaman böyle saçma sapan durumlarla e, şey, karşı karşıya kaldık. Kaldı ki Orayla ilgili de İslam'da da anlatmış onu, İslam'da da tanık olduğu olaya. Hoca küresel medeniyetle ilgili ilk kitabını çıkarttığında, o ince bir baskıydı o. İşte küresel İngiliz, Yahudi medeniyetinden bahsetti. Orada da hocayı e, etnik, bu Yahudi meselesini etnik şekilde kullandıklarını düşündüler. Hoca e, bir zihniyetten bahsediyordu. Mesela bir insan Yoğudi olabilir ama Yoğudice düşünmeyebilir. Kaldı ki benim filozoflarımdan birkaç tanesi de Yoğudice düşünme zihniyetini eleştirmiştir. Bunlardan biri de Wittgenstein'dir. Hoca burada asla Yoğudi bir zihniyetin eleştirisini yapmamıştır. Öyle bir atlandırma Kaldı ki bu adlandırmayı da yapabilir insanlar. Yani sonuçta öyle bir söylem tarzı içindeyiz ki, Yaşadığımız son 50 yılda O söylem tarzının kendi eleştirisini Yapmıyoruz. Bu söylem tarzı da Neoliberal Kültürün söylem tarzı Onu dayatmış Hep kendi içinde bize Çözümler Öleniyor. Bunlardan bir tanesi Liberal filozoflar. John Rouse Denen adamı Türkiye'de Muhafazakar kesimi bu kadar sevmesini de Anlamış değilim Kaldı ki hoca gibi bir adam varken yani kültür konusunda ki ben o konuya pek girmek istem, oraya girmeyeceğim zaten, pansuancı filozoflar, o neoliberal, bu her şey çok daha iyi olacak, tekno akılcı akıllar, bu arada yine lafımı Hoca hocayla biz bunları hep konuştuk, hocanın bir sözü vardı burada söyleyeyim mi size, varoş Müslümanlığı ile iş olmaz. Varoş Müslümanlığının özelliği muhafazakarım diyerek şehirlerin canını okudu. Hoca bundan canı yanıyordu. Kültür eleştirisini buradan yaptı o. O şehirlerin İstanbul Suriyet kentidir. O Suriyet kentini paramparça ettiler. Sanki ben Budanya'dan geldiğimde 200 sene önce şunu gördüm. Sıpkınlanmış bir bayına gibiydi İstanbul. Suriyeti bozmuş bu neoliberal zihniyetler. Yine bu e, neoliberal filozoflar bağlamında böyle bir e, inovasyonculuk. Bari yenileşme de, tecdit diyemiyorsan yenileşme de. Hoca bunlara hep eleştirisini yaptı. Bu neoliberal dünyanın içinde bir de e, ben e, Türkiye bağlamında demiyorum şimdi dediğimi muhafaza. filozoflar deyince aklıma elit geliyor, Raskin geliyor ee, William Blake gibi ressam, filozof şair adamlar geliyor pek Heidegger'le benim aram yoktur Aa, Heidegger gibi adamlar geliyor neydi bu adamlar? İşte hocanın felsefe bilim anlayışını buraya hemen yapıştırabilirim hoca modern, bilim modern bilimciliğin eleştirisini yapıyordu Bilimler üzerinde inşa etmekti. Felsefe bilim dediğiniz zaman felsefenin bilimsel verilerden bir tür yeni bir tür kant yorumuyla olgulardan kalkan eleştirel felsefeydi. Ve her zaman şunu söylerdi. Felsefeyi hesabını veremeyeceğiniz yerlere uçurtmamak. Uçurmamak. Yaşadığımız dünyanın bilimcilik anlayışı hocanın Aristoteles'ten klasik filozoflardan hocanın istasyon filozofları vardı Aristoteles gibi, Descartes gibi Kant gibi bunlar önemli filozoflardı onun için bu bağlamda da hoca felsefeyi kültürün, medeniyetin temeli olarak görürdü ve bu medeniyetin temeli bağlamında da eleştirel bir felsefe anlayışına sahipti. Neydi bu? Aklı, düşünceyi felsefeyi Hesabını veremeyeceği alanların ötesine uçurtmamak, taşırmamak. Wittgenstein'in deyişiyle söylenemeyen yerde felsefe yapmaya kalkmamak. Onun sözü şuydu. Felsefe hesabını veremeyeceği sorularla uğraşmaz. Hesabını veremeyeceği sorular alanı da hemen şimdi felsefe, bilim, meddin ilişkisini hoca bağlamında kurmaya çalışayım. Burada da hoca bile bitti ayrım yapmış hakikat ve gerçeklik İslam'la şimdi uzun yıllardan beri yan yana gelmediğim için söylüyorum yıllar önce bu Arapça sözcükleri ben İslam'a sorardım işte hakikat, doğruluk gibi şeyleri İslam'da derdik hocam bunların çoğu zırvalık ayrımları hatırlarsın değil mi onları? Bunlar zırvalık yani çok önemli şeyler değil derdi ama hocadaki ayrım şuydu. Hakikat ve gerçeklik. Hocaya göre felsefe gerçekliğin hesabını veren, gerçekliğin kavramsal çerçevesini çıkartan, bilim yapmanın imkanlarını sunan bir düşünme tarzıydı. Burada her zaman için kanıtlarla, onun deyişiyle, aksiyonlarla gidilirdi. Bu ilişkiye değineceğim. Ama hakikat dediği zaman... Hakikat da gerçeklik zeminindeydi. Gerçeklik zemini dediği onun e, fiziksel evren, olup bitmeler, olgular dünyası, bunu fenomenler dünyası, kant üzerinden daha iyi okuyabiliriz. Hocanın da buralarda yeni yollar açtığını da gördüm ben. Neyse biz yine devam edelim. Hakikat dediği zaman da e, felsefe evet gerçekliğe dayanacak, olgulara dayanacak bilimlere kavramsal çerçeveyi sunacak ona birazdan değineceğim ama felsefenin bir de bir hakikatla meselesi var hakikat meselesi de hoca için hayatla ilgiliydi. Hayat dediği de manaydı e, inançtı, dini anlamdaki inançtı ve ahlaktı ve burada da sonuçta felsefe Aristoteles'ci bağlamda bizim bilimsel merakımızı bilimsel e, anlamda dünyayı anlamamıza yol açacak açmalıdır ama mana soruları geldiği zaman burada hocanın e, ortaya koyduğu şey mana sorularında siz mana soruların mana sorunlarında yani manada Allah'a inanırsınız derdi o onun için hayatı anlamlandırmanın yollarından biriydi. Ha, burada da şunu da ortaya koydu, e, felsefi aklın nasları, bir, çürütmeyeceği çok açık. Nasları temellendirmesine gerek de yok, dini nasları öyle bir şey de yok. Bunu ısrarla ona ben sordum. Üçüncü anlamda da e, felsefe, gerçeklik ve hakikat bağlamında öyle derdi. Bazı insanlar buraya yaslanabilir. Hayatı anlamak için ben buraya yaslandım derdi. Zaten onun yeni çağ medeniyeti diye ele aldığı, eleştirdiği medeniyetin en önemli yönlerinden bir tanesi o felsefenin gerçekten de yerinde bir tespit bu. Hakikatla bağının kaybolması, felsefenin giderek şeyle bilimlerin güdümüne girmesi, bilimlerin de teknolojinin güdümüne girmesi, teknolojinin de kapital teknolojinin de kapitalizm tarafından sallaştırılmasıdır. Buradaki önemli noktayı da söyleyeyim. Kimsenin yapay zeka ile benim benim geride ola bir derdim yok. Benim tek derdim şu. Yakıştı işte Akıllı Üniversite. Hoca bunlara da ciddi anlamda sinir olan biriydi. Akıllı Üniversite, akıllı şehir. Tamam akıllı ama Adaletli mi? Felsefenin evveler, hocaya ben şimdi ekleme yapıyorum, hakikat meselesi önünde sonunda gelip adalet meselesine dayanır. Yapay zeka, akıllı kentler, e, akıllı üniversiteler, adalet konusunda ne getirecek, ne? Hoca gibi filozofların özelliği akıntıya kürek çeken adamlardı. Felsefe zaten akıntıya kürek çekmektir. Orada yaptığı eleştiri yıllar sonra yani başka filozofların da batılı filozofların da yaptığı eleştiriydi. Neydi? Felsefenin sığlaştırılması. Ne demek hakikattan kopması felsefenin? Adaletle ilgili, ahlakla ilgili bağlarından kopması. Ahlakla ilgili bağlarından kopunca, hocayla bunları da biz konuştuk. Etikçilik yaparsın. Etikçilik nedir biliyor musunuz? Etikçilik şu. Yaşadığınız dünyayı felsefi gevezeliklerle yorumlamak. İşte böyle meşhur bir şey problemi vardır. Tramvay problemi. Tramvay geliyormuş. Orada beş tane işçi çalışıyormuş. Öbür tarafta da bir adam yürüyormuş. Onu şey yapar mısın? İşte o makasla önünde makası değiştirir misin? Değiştirmez misin? Hayat bu değil ki. Bu Angola saxon hocanın en önemli eleştiri yaptığı şey çünkü zaten Anglo-Sakson dünyanın etkisine de kaldık ve maalesef üniversitelerde de gördüğü zaman o e, hocanın tabirlerini kullanmayayım. Hadi burada İslam'da sen beni tutlan lan şey yap. Şey olursa şey yapayım. E, hocanın tabirlerini kullanmayayım burada. E, o şey e, anglo saxon Sakson felsefeyi sığ bulurdu. Sığ. Eee Hoca aslına bakarsanız neoliberal kültürü, neoliberal kültürün eleştirisini yaptı. Ve evet, e, İspan e, onunla ortak olarak okuduğumuz iki tane yazarımız vardı bizim. Bir tanesi OrtaGGS, bir tanesi Unamuno. Bu iki yazardan da bizim ortak olarak öğrendiğimiz şey, İspanya'da, İspanyol kültüründe donkuşotluk Türkiye'deki gibi düşünülmüyor. İspanyol kültüründe donkuşotluk, Ulaşılmaz olana ulaşmaya çalışmak, yenilgiyi bile bile, malibiyeti bile bile yola çıkmak. Hoca yenilmeyi bile bile yola çıktı ama bizlere bir farkındalık, bizlere bir e, Yunanca kullanmayı ben seviyorum, herkes kullanıyor ama onu bilemem kimler nasıl yapıyor. Anagnorisis, farkında olmayı öğretti, farkında olmayı öğretti. Şimdi şöyle devam edeyim. Evet, 20 dakika kısa gelir demişim, uzun gelir demişim ama 20 dakikayı da doldurmuşum. Ee, hocanın felsefe anlayışının temelinde metafizik bulunur ve bu metafiziğin de e, dinle metafizik din değildir. Türkiye'de hala metafiziği din zannederler. Metafizik hocaya göre mantıkla başlar, saf kavramsal bir çalışmadır. Metafizik. Kavramları inşa eder ama kavramları inşa ederken de konuşmamın da başında söylediğim gibi e, bilimlerden alır. Bilimlerin o ampirik içerikli kavramlarını alır. Burada muhteşem bir şey yakalamış. Alır, e, bilimler kendi kavramsal çerçevelerini oluştururken metafiziğe ihtiyaç duyarlar. Metafiziğin kavramsal çerçevelerine ihtiyaç duyarlar. Bu anlamda hocanın tabiriyle metafizik, felsefenin dinamosu e, ya da aklıdır. Daha sonra bilimlerden bilimlere verdiği kavramları bilimlerden geri alır, tekrar bu kavramlar işlenir ve bilimlere geri verilir. Bu anlamda konuşmamın başında da söylediğim gibi bilimlerden kopuk bir felsefe yoktur. Ancak şunu da söylemeliyim, yaşadığımız dünyanın 20. yüzyılın başında felsefeyle ilgili bir sıkıntımız vardı. Felsefe doğa bilimi kuyrukçuluğu yapamaz, hocanın fikirleri doğa bilimi kuyrukçuluğu yaptırmıyor. Doğa bilimlerine felsefe yapmanın zeminlerini koyuyor, zeminlerini. Yani doğa bilimi yapmanın metafizik temellerini koyuyor, burada da karşımıza yine kant çıkıyor ve bu anlamda felsefeyi de ayırıyor spekülatif felsefeler. Spekülatif felsefeler olguları bilimsel gerçekliği aşan, uçan felsefeler. Ve bu bu tip felsefeleri de peşinden ekliyor. İdeolojiler, dogmatizimler ve benzeri şeylerle şey yapıyor. Yani spekülatif felsefelere karşı ama onun anladığı felsefe, her adamının hesabını veren bir felsefe. Her adamının hesabını veriyor. Bu anlamda, bu anlamda yaşadığımız dünyadaki sorunlardan biri artık doğa bilimleri e, felsefeye ihtiyaç duymadan yapılıyor ve bu anlamda da doğa bilimleri artık bilim olmaktan çıkmış, çıkmış sadece kapitalizmin arasallaştırdığı yapılara doğru. Dönüşmüşler. 20. yüzyılın sonuna doğru da doğa bilimi kuyrukçuluğundan Husserl gibi, Frege gibi filozoflar bizi kurtarırken ki hoca da bunu yapıyor ve onlarla doğrudan diyalog içinde olmaksızın çünkü o kendi yolunu açan bir adamdı. Ne yapıyor? Felsefeyi eski kral yoluna sokmaya çalışıyor çünkü o şeyi görmüş. Son 50 yıldaki krizleri görmüş felsefenin krizlerini. Felsefenin kral yolu mantık ve proto filozofiyadır. İlk felsefedir. İlk felsefe maalesef yanlış adlandırılmış ama daha sonra yerine de oturmuş metafizik olarak attı. Hoca ilk metafizi ilk felsefe proto filozofiye olarak gördü. Bu anlamda Descartes'in e, felsefe ağacından da etkilenmişik istasyon filozoflarıydı. Yaşadığımız dünyanın son 20. yüzyılın son ikinci yarısında felsefede böyle bir doğa bilim pardon, e, kültür bilimleri kuyrukçuluğu yaptı. Bunu da yapamazdı. Hocanın söylediği şey şu: Bir sırasıyla bitireyim artık yani. Bir. Yeni Çağ medeniyeti ile beraber e, felsefenin protofilozofiya ayağı, saf kavramsal ayağı belli birkaç alanın dışında. E, matematikteki matematiği çok önemserdi. Matematikte e, özellikle üst düzey teorik fizikte hemen de şunu söyleyeyim. Yine bir e, hatıra aklıma e, geldi. Öğrenciler bana sorar hocam üçgenler kendi başına bağımsız mevcudiyetler midir? Zihnimizin icadı mıdır? Yoksa işte şey midir? Ampirik genellemelerle mi ortaya çıkmıştır? Ben de derim ki oğlum bununla matematikte hangi problemi çözeceksin? Çünkü hala saf matematikte ki hoca bu saf kelimesini çok kullanıyor. Saf düşüncede hala felsefeye ihtiyaç var. Şöyle ki var. Matematikte belli teoriler vardır. Çözemiyorsanız bu teorileri felsefe anlamda hocanın fikriyle daha da geriye çekerek o e, hocanın proto felsefiya Aristoteles bağlamında ya da kavramsal çalışma olarak metafizikte o matematikteki teorileri daha genelden görmeye başlarsınız. Daha geniş bir model, daha geniş bir çerçeve kurmaya çalışırsınız ve orada bir problemi çözersiniz. Türkiye'de birkaç kişi hariç matematik felsefesinde bu tarzı görmedim. Aynı şekilde herkes böyle kuantum mekaniği, kuantum fiziğinden filan bahsediyor. Kuantum fiziğinin temelleri saf felsefe kavramsaldır. Ve burada hoca yine önemli bir şey yakalamış. Felsefenin eleştirel, kritik felsefe diyor buna. Konuşmalarının hesabını veren felsefe. Onun da en önemli yönü bir yandan olguları alıyor bilimler üzerinden. Ve bu, bu, burada da kantvari bir şekilde felsefenin, düşüncenin Düşünce gemisinin kaptanı olduğunu söylüyor. Ama maalesef çağımızda artık felsefenin bu kaptan olma özelliği gitti. Ve bunun sancısını çekiyordu. Ve, ve bu konuda batıda şu an yaşayan 7-8 filozof da aynı sıkıntı içindeler. Aynı sıkıntı içindeler. Yani siz bakmayın burada felsefe bilmem ne filan. Aynı sıkıntı orada var. Şimdi hatıram da şuydu. İhsan bize asistan olarak gelecekti. Ben de İhsan'a şaka yapmak için... Ee, şeyde neydi adamın adı? Newton. Newton değil ya bu matematikçi bir vardı. Gödel, Gödel sordu. Ya. Gödel de temellendirme meselesini sordu. Hocaya dedim ki hocam dedim İhsan'a sorayım mı? Sor dedi. da baktım yazıyor. Ben de dedim ki İhsan'a. <gülüyor> ben dedim sana şaka yaptım. Dedim. Olsun hocam dedi bunu yaparım. Şimdi burada da söylemek istediğim konu şu. Bazı insanlar bu konuları içinden... Yakalamış olan insanlar. Bizim en büyük şansımız hocayla karşılaşmak ve şurada Yücel Doğu'nun öğrencisi sayılır. Dördümüzde ayrı fikirlere sahibiz. Benim politik fikirlerim çok farklı. Ama hocayla politik fikirlerimizin ayrı olması onunla akademik anlamdaki dostluğumuzu zerre kadar şey yapmadı. Ve hoca her birimize de bir özen gösterdi. Her birimizin yolunu açtı. Ee, daha fazla konuşamayacağım. Zaten konuşmuşum. Ama şunu söylemeliyim. Felsefeyle bilim hocada iç içe ama şöyle iç içe. Felsefenin kaptanlığında. Yaşadığımız dünyada felsefesiz bilimler var. İki hoca aklı olmayanın net söylüyorum dini inancının da olmadığını söylerdi. Ancak burada akıl derken kastettiği şey şu, İslam atla aykırıdır, doğru. İki tür akla aykırıdır, bir araçsal akla, kapitalist akla aykırıdır. Siz bakmayın öyle, hoca nasları çok önemli şekilde vururken şu an naslar da pazarda pazarlanıyor. Her türlü şey gibi, fikir gibi naslar da pazarlanıyor. Ve bu anlamda hocanın felsefesindeki gerçeklik ve hakikat bağlantısı kendine göre onların ayrıntılarına ben yazacağım. Zaten bu konuşma yazın hocayla yaptığımız bir konuşmanın fragmanlarıydı. Deniz biliyordu sen şey biliyorsun hocaya bir sürpriz hazırlayacaktım ben. Ama olmadı. Ya yani Çünkü bunu yazdıktan sonra ben hocaya da bunu sunacaktım. Hocadaki hakikat ve gerçeklik fikri bağlamında bakarsanız hoca inanç bağlamında dine de kapıyı felsefede açar. Ama açmayan felsefeler de olabilir. Evet, İslam kapitalist akla aykırıdır. Ama yaşadığımız dünyada bunu gördü. Yaşadığımız dünyada kapitalizmin, neoliberalizmin dışı yok. Her birimiz kapitalizme göre konumlanıyoruz ve din de buraya göre konumlandı. Geçmiş ola gibi geliyor bana. İkincisi, İslam'ın, bitiriyorum zaten, İslam'ın akla aykırı olması, İslam'ı sen e, felsefe akılla anlayabilirsin, kavrayabilirsin, kavrayabilirsin. Ama modernitenin aklıyla da kavrayamaz İslam iki anlamdaki akılla, bu hocanın fikri, benim fikrim değil. Açık senin beni de ilgilendirmiyor, aykırı olsa ne olur, olmasa ne olur. Hadi güle güle fikrinde sahip. Ama hoca hala bu kapıyı açmaya çalışıyordu. İnşallah bu kapı açılabilir. E biz de daha doğru düzgün bir yere gideriz. Çok teşekkür ederim. Cengiz hocama ben de çok teşekkür ederim. Ee, sorular kısmında e, hocam söylemek istediklerini daha da açacaktır diye tahmin ediyorum ama hani bir 20 dakika 30 dakika ne kadar evet, süre mi? Evet evet yani 30 dakika da 30 dakikaya kadar şeyimiz var. Evet. Tamam. Evet doğru. evet. evet aslında. Öyle Tamam. Diyelim. Evet e, şimdi, e, şimdi sözü <gülüyor> dediğim gibi yani sizlerden de soru sormak isteyenler olabilir. E, canlı yayında da e, soru soruluyormuş galiba. Onları da takip edeceğim. E, böylelikle hocalarımız dediğim gibi hani biraz vakit kalsın istiyorum. O soruları da cevap verebilmeleri için, şimdi sözü Uğur Hocam'a bırakıyorum. Buyurun Hocam. Evet. <gülüyor> Saygıdeğer Hocalarım, değerli misafirler öncelikle hoş geldiniz. Benim konuşmam aslında Cengiz Hoca'nın altını çizdiği o temel meselelerin desteklenmesi şeklinde olacak. Özellikle de bu destek, hocanın doğrudan metinlerine başvurarak bu desteği yapacağım. Ve ayrıntılı bir şekilde bazı pasajları seçtim. Hocanın, burada hocanın kendisini konuşturmak istiyorum metinleri üzerinden. Bütün bu felsefe, bilim anlayışı meselesinde. Ancak ondan önce küçük bir anekdotla başlamak istiyorum hocamızla ilgili. Ben 87'de ilk defa öğrencisi oldum hocanın. Ve 35 yıl gibi uzun bir zaman demek ki hocalarım çok daha uzun. Ee, hepimiz hocalarımız bilirler. Bütün öğrencisi onunla doktor yapmış öğrenciler ben ve diğer hocalarım. Ee, hoca bizi her zaman ne, bir bilime yönlendirmek isterdi. Bir doğa bilimi öğrenmemizi ya da en azından matematik öğrenmemizi isterdi. Ee, daha ben ikinci sınıftayken e, benim fen fakültesinden fizik dersleri almama, matematik dersleri almama vesile oldu. Nitekim İhsan hocamı matematik ile İlgisinden son derece hoşnuttu ve onu desteklerdi, matematik çalışması isterdi. Ben de onun sayesinde e, onun aracılığıyla Şeyh Suvar Zibitay'dan Teorik Fizik, Klasik Fizik, Mehmet Oryan'dan e, Sayılar Teorisi ve Cebir dersleri aldım. Ve e, kendisi de zaten biyoloji e, eğitimi almıştı ve biliyorsunuz e, doktora tezinde Nermi Hoca ile doktora tezi canlılar sorununa giriştir ve e, biyoloji felsefecisidir aynı zamanda. E tabii bizim hocamız e, aslında hani genel olarak Camoyo tarafından bir kültür filozofu olarak tanındı. E, medeniyet ve kültür üzerine düşünen bir filozof olarak tanındı ama aslında hocamızın e, arka planında az önce Cengiz hocamın da sözünü ettiği gibi çok sağlam bir felsefe bilim anlayışı var. Ve bu anlayış e, kesinlikle e, Fransız pozitivizm anlamı, anlamında değil ya da yeni pozitivizm anlamında da değil yani mantıkçı pozitivizm anlamında da değil. Cengiz hocamın işaret ettiği gibi özellikle çerçevesini Aristoteles ve Kant'ın kurduğu, Aristoteles ve Kant üzerinden kurulmuş bir felsefe-bilim anlayışına sahipte hocamız. Dolayısıyla da dikkat ederseniz doktora tezlerinin çoğu Aristoteles'le e, Aristoteles ilgilidir. E, Birçok e, Aristoteles'in bana da fizik üzerine çalıştırdığı, Aristoteles'in hocamla doktora tezin fizik üzerineydi, e, Aristoteles'in fiziği üzerine yaptık. Ee, bizi hep Kant okumaya, Aristoteles okumaya yönlendirdi. Bir doğa bilimi öğrenmeye her zaman teşvik ederdi. Matematik öğrenmeye teşvik ederdi. Şimdi aslında, aslında Cemil Cengiz hocamın söylediği gibi kafası karışık olanları bir tarafa bırakıyorum. Hocanın metinleri ne yapıyanların kafası karışmaz. Çünkü hoca metinlerinde zaten her şeyi çok açık bir şekilde ifade ediyor. Ve ben metinlerine başvurarak demin hocamın altını çizdiği meseleleri e, hocayı konuşturarak e, sizlere iyice açmak ve anlaşılır olmasını e, sağlamak, anlaşılmasını sağlamak istiyorum. Şöyle diyor hoca, e, metinlerinden seçmeler yapıyorum diyor ki, iman ile bilgi aynı kökten bitmekle birlikte tuttukları yollar ile gözledikleri hedefler bakımından bambaşkadırlar bilgi de iman gibi insanın anlamı ortamı anlamına gelen kültürün kurucu unsurları olan inançlardan neşet ederler yani hem iman hem bilgi inanç kaynaklıdır. Ne var ki imanın tersine bilgiye dönüştürülecekler kanıtlanabilir inançlardır. Cengiz hocamın az önce bahsettiği bilgi dediğimiz kanıtlanabilir inançlardır hocaya göre. Buna karşılık iman ilkece şüpheyi dışta bırakan, kanıtlanmayı beklemeyen inanç yahut inançlar dizisidir. Yine. Bilgiye dönüşmeye aday inancın, yani varsayımın tersine, ki bilim varsayımlarla iş görür, dini oluşturan iman cinsinden inançlar, insanın kendini ve dünyayı tanıması için var kılınmamışlardır. Onlar malumat sunma gayesi taşımayıp, tamamıyla gerek bireyce, gerekse toplumca nasıl nasıl yaşamamız gerektiğine ilişkin reçete olma göreviyle yükümüdürler.'' Bakın burası çok önemli, burası sürekli olarak karıştırılıyor. Hoca kutsal metinleri, başta Kur'an olmak üzere edep metinleri olarak görürdü. Ve temelde en önemli şey, az önce hocamızın söylediği gibi bir e, malumat ya da bilgi sunmak değil ya da doğayı açıklamak değil, insana, insanlara e, nasıl yaşaması gerektiklerine ilişkin ve toplumsal yükümlülükleri ve görevlerine ilişkin bir reçete sunmak. Temel hedefi kutsal metinlerin hocamıza göre buydu. Şöyle devam ediyor hocamız. Ne olduğunu, nasıl düzenlendiğini akıl yürütme ile kanıtlama yoluyla yani bilimce açıklayamadığımız, sonuçta bilemediğimiz ruhi manevi alemimizi aydınlatan dindir. Demek ki din, aklın temel hekilerine özde uymakla birlikte sıkı biçimsel akıl yürütme ile kanıtlama işlemlerini dışarıda bırakır. Çünkü bu alan felsefeye aittir ve bilime aittir. Onun felsefe, bilim dediği şeye aittir. Şöyle yine devam ediyor hocamız. İlahi tebliğ, ana örnek Kur'an, ilkin kuveyi ateşleyen ilk kıvılcımdır. Bilahare yol gösterici kılavuzdur. Bizi bilgiye götüren dışımızdaki olaylar dünyası iken, bizdeki ahlak yönelişin, ahlaka yönelişin, bireysel taze olan vicdan ile toplumsal görünümü ifade eden örfün zeminini teşkil eden din duyuşu, sezişi ilahi tebliğe dayanır. Doğayı bize öğreten bilim öğrenimi iken ahlak duyuşunu uyandıran da din eğitimidir. Her iki cephenin dengenli bütünlüğü sağlıklı kamil insanın varlık sebebidir. Sağlıklı kamil insan iyi ile güzeli düşünebilen varlıktır. Din ile doğa bütünlüğünü yaşamasını başarabilen sağlıklı kamil insan sana sezgisini yakalar. Bakın aslında arka zeminde yavaş yavaş kantçı bir yaklaşım gelişmeye başlıyor e, hocamızda. Ve Cengiz hocamın dediği gibi hoca özellikle Kant'a ve Kant'ın eleştirilerini dikkate alan eleştirel bir bakışa sahip bir filozoftu. Ee, Aristoteles de yine önemli bir yer işgal eder. Çünkü şimdi ifade edeceğim gibi felsefeyi hoca sistemliştirmeye yönelik disiplinler arası bir araştırma olarak tanımlıyor kitabında. Ve Aristoteles metafizik sistemini canlılardan Esinlenerek kurduğu için, canlılardan esinlenerek kurduğu için günümüz bilim dünyasında sistemci, bütüncü düşüncenin savunucusu olan mesela Ludwig von Bertalanffy gibi biyologlara başvurarak e, biyolojinin çok düzenli, örgütlenmiş bir görünüm sudan sistem anlayışını filozoflara verdiğini, Aristoteles'in bu yüzden önemli olduğunu söylüyor. Çünkü Aristoteles'in evrene organizmacı bakışı, evreni bir orman, organizma gibi görüşü, onun sistemci anlayışını beslemiştir, felsefedeki sistemciliğini beslemiştir. Dolayısıyla da canlılar aleminden edinilmiş izlenim, felsefenin sistematik olması gerektiği yolunda bir görüş oluşturmuştur filozoflar tarafından, özellikle de Aristoteles açısından. Aslında hoca da. Kavramlar çok netti. Bakın şimdi buradan alıntıladığımızda çok açık hale gelecek. Hocamız şöyle diyor kitapta, anlamak, algılamak ve algıladıklarını yorumlayıp yargılamak demektir. Yorum ile yargı zihin faaliyetlerinden olan bir düşünme işidir. Bu işin ürünü ise düşüncedir. İshar ettiğim düşüncenin doğruluğu yahut yanlışlığı başkalarınca tespit ve tahkik olabiliyorsa, olunabiliyorsa o bilgidir. Bakın demek ki verifikasyon bilgide çok önemli. Yani başkalarınca doğrulanması veya yanlışlanması çok önemli bilginin. Doğrudan doğruya çok sınırlı, kısıtlı bir gerçekliği yansıtan yalın kat bilgi deneyseldir. Yani empiriktir. Yalın kat bilgilerin birleştirilmesinden elde edilen bilimsel bilgi teoriktir. Nihayet teorilerin teorisi yahut üst teori durumundaki felsefi bilgi sistematiktir. Temel deneysel bilgi malumattır. Yani enformasyondur. Enfermas Bilimsel bilgiye götüren düşünüş, temir yani refleksiyondur. Felsefi bilgiyi barandıran düşünüş, seyran, onun ifadesiyle kontemplasyon, seyirdir, teoriyadır. Ve sonuçta tasavvurlardan tamamıyla bağımsız, sal bir düşünme, murakebedir yani meditasyondur. Belki bu son aşamaya, yani biz hocaya yaptığımız özel sohbetlerde, ee, son, aşamada, son aşamada düşündüğü filozoflar arasında yani tasavvurdan tamamen arındırılmış bağımsız salt derin düşünmeyi yapan filozoflar arasında e, Hocaz çok açık bir şekilde bunu yazmadı ama sohbetlerinde sanki e, Hegel ve Husserl'i düşünüyormuş gibi gelirdi bana hep. He, e, Hegel ve Husserl'in felsefesini, onların tasavvurdan bağımsız kavramsal düşünme tarzını sanki e, düşünüyormuş gibi gelirdi ama bu tabii şu an bir yorum yani kesin metinlerinde olan metinlerinden çıkardığım bir şey değil. Hocamız şöyle, e, hocamız açısından bilgelik e, ile felsefe arasında da bir ayrım vardı. Ona da değinmek istiyorum. Yine hocamızın metinini hocamı konuşturarak değinmek istiyorum. Şöyle diyor hoca: Bilgelik kişinin öncelik ve özellikle kendi beğenliği hakkındaki bilincini bileme çabasının ürünüdür. Bilgelik pratikle ilgilidir. Aslında bilgilik teorya ile ilgili değildir, yapma ile yapıp etme ile ilgilidir, bilgi yapıp edendir hocamıza göre. Felsefede ise benlik hakkındaki bilinçlenme çabası önceliğini yitirip, yerini zamanla hem informasyon hem de komisyon anlamlarına gelen bilginin hangi kollardan nasıl elde edilebileceği, elde edilebileceği araştırılmacılığına bırakmıştır. Böylelikle felsefe özellikle de Aristoteles'in sisteminde, aistotesin sisteminde bilim üretebilir hale gelmiştir. Artık e, bilim üretebilir hale gelmiştir. Baş onuru bilgelikte sezgi tutarken felsefede akıl yürütme almıştır. Bakın hocanın kafasında aslında bunlar çok net, çok seçik ve ayrımlar çok belirgin. Ve hocanın az önce Cengiz hocamın ifade ettiği gibi spekülatif metafizik ve spekülatif olmayan metafizik ayrımı vardır. Ve bu Nun temelleri kantta bulunur. Örneğin kantın felsefesinde bulunur. Yine hocama dayanarak şöyle diyorum, hocadan alıntılıyorum. Felsefe incelemeleri başlıca iki çeşit anlayış doğrultusunda yürütülür. Sırtını deneysel araştırma alanlarına dayanan ve bunlara çeviren felsefe incelemeleri, birincilerin nüvesi spekülatif olmayan metafizik anlayış çerçevesinde çalışan filozof, mesela hastalığın ya canlılığın anlamını sorduğunda biyolojiden maddenin yahut enerjinin anlamını sorduğunda fizik kimya bilimlerinden feyz alarak cevap ve çözüm bulmaya girişir. Spekülatif olmayan metafiziye dayalı bir felsefe bilim sisteminin en belirleyici özelliği önerdiği cevaplar ve çözümlerin hep yenilenebilirleridir. Son, son ve kesin doğruyu ifade ettiği iddiasında ilkece asla bulunmazlar. Bu özelliğiyle işte sürekli tartışma ile gelişmeye açık olan tek düzen bir felsefe bilim sistemidir. Ve hocanın e, bizleri öğretmeye, bizleri e, bizde yaşatmaya çalıştığı anlayış buydu. Yani sürekli tartışmaya, gelişmeye açık bir felsefe anlayışı. Buna da spekülatif olmayan metafizik diyordu hocamız. E, burada e, hocanın Kant'ın eleştirel tutumunu desteklediğini biliyoruz. Kant üzerine kitabı da vardır, aklın anatomisi. Hepinizin malumudur. E, Kant'ın yaptığı ayrımların e, son derece önemli olduğunu düşünüyordu. E, bilgi konusundaki, bilginin e, fenomenlerle ilgili olması konusundaki yorumunun da değerli olduğunu düşünüyordu. E, elbette mantıkçı pozitivist çevrenin düşünürleri gibi bir mantıksal analizle metafiziğin elenmesi gibi bir e, yöntemi hoca hiçbir zaman kullanmadı. Ve zaten o filozoflara da kaynaklar, yani metinlerinde, kendi yazılarında... ...herhangi bir kaynak olarak vermemiştir ve gönderme yapmamıştır. Yani yeni pozitizme ya da mantıkçı pozitizme. Şunu da belirtmek istiyorum, yine hocamdan alıntı yapılarak. Hocamız şöyle diyor, felsefe bilimin yönelmiş olduğu yolun tersine sapmış... ...dolayısıyla gitgide kemikleşip dünya aşkın dogmacı yapılar haline almış felsefe... ...speklif metafizik sistemleri üretir olmuştur. Nasıl felsefe, bilim, bilimsel dediğimiz teorileri üretmişse, spekülatif metafizik sistemlerin kimisi de zamanla öğreti ile ideolojileri doğurmuştur. İşte spekülatif metafizik sistemlerin, yani spekülatif olmayan metafizik sistemlerin değil, tehlikesi tam da burada yatar. Onların ideolojiye dönüşmek ihtimalinde yatar. Çünkü ideoloji aslında felsefe değildir. Ve spekülatif olmayan metafiziklerin bir kısmı ideolojiye dönüştüğünde... İdeologlar tarafından felsefeymiş gibi sunulduğunda ciddi tehlikeler taşıyor olabilir. Bunu, bunu e, hoca e, herhangi bir ideolojiye gönderme yaparak söylemiyor. E, ama genel olarak ideolojinin e, metafizik sistemlere dayanma ve oradan kaynaklandıklarını, dolayısıyla da felsefe temelli olduklarını iddia etme eğilimleri var. Ve bu ideolojiye dönüştüğü zaman, Artık onlar felsefe aslında olmaktan çıkar, ortulmaktan çıkar, eylem alanına dökülürler ve burada ideologların elinde olur, filozofların elinde olmaz artık. Filozoflara ait değildir artık. Dolayısıyla da bu tehlikeye de özel olarak hoca işaret ediyor olur metinlerinde. Gördüğünüz gibi hoca din ile ilgili, bilim ile ilgili, felsefe bilim anlayışı ile ilgili aslında çok metinlerinde net. Genel olarak e, felsefe kamuoyu bunu bilir ama felsefe kamuoyu dışındakiler hocayı sohbetlerinden ya da işte verdiği derslerden, kamuoyu açık derslerinden tanıdığından, metinlerinden çok tanımadığından e, hocanın felsefe-bilim sistemaniyetinin ne kadar önemli olduğu yolundaki özenini, dikkatini pek bilmezler. E, daha çok onun o kültür filozofu kimliğiyle medeniyet eleştirisi yönüyle tanırlar ama bunun altı hiçbir zaman siz değildir. Dolayısıyla da hoca benim anladığım kadarıyla e, genel olarak kültüre bakışında da önce yerel olmayı ama bu yerellikten evrenselliği e, kaçırmadan e, e, yararlanmayı, faydalanmayı her zaman düşünüyordu. E, ben hocayı hep kendisinin de çok sevdiği işte Tanpınar'ın e, Huzur romanındaki bir ifadeyle hep düşünürüm. E, onun meşhur bir sözü vardı e, Tanpınar'ın Huzur romanında. E, Debussy'yi Wagner'i sevmek, e, mahur besteyi yaşamak bizim talihimizdir. E, hoca Batı'nın e, kültür birikimini e, yansıyan biri değildi. Ondan faydalanan biriydi. Tıpkı da faydalandığı gibi Hint'ten ve Çin'den. Hint ve Çin dersini biz hocadan aldık. Ancak batının ya da herhangi bir, batı olmaz başka bir yer olur hegemonyacı kimliğinden rahatsız oluyordu. Rahatsız olduğu hocanın şey buydu. Onun hegemonyacı yaklaşımı. Başka kültürleri yok eden ya da ezen tutum takındığı zaman bundan rahatsız oluyordu hoca. Ve hocanın eleştirisi burada odaklanıyordu. Aslında. Dolayısıyla da Batı'nın kültür birikiminden kendisi de faydalanıyordu ama sonuçta yerel bu ülkeye ait, bu ülkeye özgü, bu dile özgü bir felsefe geliştirmek istediği için Hoca tıpkı Tanpınar'ın söylediği gibi mahur besteği yaşamak istiyordu. Ve e, hocanın e, çizdiği bu yol e, aslında son derece sağlıklı bir yoldu. Ben sözlerimi böylece tamamlamak istiyorum Hocamızı rahmetle anıyorum ve Nur içinde yazsın diyorum sabrınız için teşekkür ederim Sağ olun Evet şimdi sözü sayın hocam Profesör Doktor, Doktor İlam fazlaoğlu vereceğim. Öncelikle İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümüne ve Cengiz Çakmak Hocam'a bu toplantıyı tertip ettiği için ve bizi de davet ettiği için teşekkür ediyorum. İkinci olarak da bu güzel günde işinizi gücünüzü bırakıp buraya teşrif edip bize dinleme nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi Cengiz Hocam hem kendi özel, hocayla olan özel sohbetlerini de dikkate alarak hoca hakkında genel bir çerçeve çizdim. Uğur Hoca da metinlerine dayanarak hocanın fensi bilim anlayışının temel ilkelerini belirlemeye çalıştı. Ben daha özele inip hocanın bu fensi bilim anlayışını belirli bir soruna nasıl uyguladığını onun yine metinlerinden hareket ederek belirlemeye çalışacağım. Bir örnekleme yapmış olacağım. Şimdi benim sunumumun başlığı okuyan arkadaşlar biliyorlar. Bir çiftlik hayvanı olarak modern insan. Teoman Duran'ın felsefesinde manevi kavramın yeri üzerine. Bu başlıkta kullandığım çiftlik hayvanı kavramı hocanın sorun nedir? Fensevi düşünücü adresinde kullandığı bir kavram. Benim bir kavramım değil. E, 2021 baskısı sayfa 100 80'de geçiyor. Ve bu çiftlik hayvanı kavramı hocanın metinlerinde modern insanı inliyor. Ve çağdaş sömürüyü esas alan, çağdaş medeniyetin esas amacı da hocaya göre bu. Yani insanı en nihayetinde bir çiftlik hayvanına dönüştürmek. Bu kavrama yakın hatta bu kavramdan daha ağır kavramlarda kullanıyor. Mesela beşere indirgenmiş insan, mekanik insan, duygulardan yoksun fabrika laboratuvar ürünü insan, nefsiz, ruhsuz beşer kopyası. Hatta beşer bile denemez. Soykırıma uğramış, bitkisel hayat yaşayan. Şimdi son derece ağır ifadeler bunlar. Tabii neyi kastediyor hocam? Yani bu bir tespit hocanın, bu bir tespiti diyelim ama bu tespit niye göre yapılıyor? Ne eksiltil eksildi ki, neyi insandan ayıkladılar ki, hangi vasıflarının niteliklerini insandan aldılar ki, insan böyle hocanın bu ağır ifadelerine maruz kalıyor. Ne eksildi insandan ki, insan insan olmaktan çıktı. Şimdi burada kolaycılığa kaçıp, ee, Uğur hocanın ısrarla e, Altını çizdiği Hocanın sohbetlerinden e, Kamuya açık derslerden hareket ederek Bunlara cevap vermek kolay gibi gelebilir Hoca hiçbir zaman Ekran görüntüsüyle yetinen bir insan değildi Yani ekranda bunu seyrettik Hadi eleştirelim Hakaret edelim, tahkir edelim, tezif edelim Ne kadar kötü diyelim Mesele bu değil, mesele yazılım üzerine Düşünmek Kodlar ne? Yani ekrandaki bu görüntüyü Mümkün kılan onun zemininde bulunan e, kodları tespit etmek. Kişisel kanaatim tabii, ara sıra kişisel kanaatlerimi işaret edeceğim. Hocanın felsefe anlayışında en önemli özelliklerden bir tanesi, tespit ettiği sorunun nedenini zemine inerek, kendince katılırsınız, katılmazsınız ama hiçbir zaman ucuz kahramanlık yapmak değil. Bunun zemininde ne var, bu nereden kaynaklanıyor, ne tür anlayışlar, ne tür kavramsal, ve yargısal yaklaşımlar bu sonucu doğuruyor e, hocanın temel e, araştırma şeyi buydu nedir bu yani niçin e, insanı bu şekilde modern insanı çağdaş insanı bu şekilde e, tavsif etti hoca çünkü bu süreç biraz sonra analiz edeceğiniz bu süreç insanı bir ahlak varlığı olmaktan çıkarttı dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey Teoman Duralı'ya göre bir ahlak varlığı olarak insanı kurtarmak bu tabir yine hocanın bir ahlak varlığı olarak insanı kurtarmak. Yani e, hayvan çiftliği en e, kestirme kavramla hayvan çiftliğine dönüşmüş sömürü odaklı çağdaş e, kapitalist neoliberalist sistemin e, nihai hedefi olarak gördüğü bu kavram insanı nereden çıkartıyor? Hangi vasfını niteliğini ortan ortadan kaldırıyor insanı bir ahlak varlığı olmaktan çıkartması. Şimdi niçin bu bu kadar önemli? Yani insanın ahlak varlığı olması çok mu önemli? Çok önemli çünkü ancak ahlak varlığı olduğumuzda hür olabiliriz. Özgür kelimesini kullanmıyor hocam ilginç bir şekilde. Hür kelimesini kullanıyor. Halbuki özgür kelimesini çok severdi. Ben onu... Severdi ama şey diyordu. E, o kökten nasıl türetildi diye. Evet. evet. Evet. evet yani şimdi niçin özgür ya da hür olmak çok önemli? Çünkü tercih hakkımız olabilir. Dolayısıyla ahlaklı olmak çok basit bir mesele değil. Yani ahlak şu demek değil, oturuşumuzu kalkışımızı belirleyelim iyi doğru yapanın değil. Ahlaklı olmak demek bir insanın ahlaklı olması demek tercih gücünün olması demektir. İyisiyle doğrusuyla yanlışıyla güzeli neyse bu kavram çiftleri bunları kendi iradesine dayanarak seçebilme özgürlüğü ya da hocanın ifadesiyle hürlüğü. Dolayısıyla insanın hayvan çiftliğine dönüştürülmesi en nihayetinde insanın özgürlüğünü, insanın hürlüğünü, insanın tercih gücünü elinden alıyor. Şimdi hoca tabii sık sık hem derslerinde hem de sohbetlerinde şunu vurgulardı. Bu tabii büyük oranda Kur'an-ı Kerim'den alınma bir ifade. İnsan beşer doğar ama insanlaşır. İnsanlaşma ne demek? İnsanlaşma şu demek. İnsan doğduğun andan itibaren maddi ve manevi buradaki manevi din anlamında değil, e, gayistik anlamda e, belirli imkanlara sahiptir. Bu imkanları e, gerçekleştirmesi Yaşadığı coğrafyada, zaman ve mekanda gerçekleştirmesi. Ve bu imkanları açığa çıkartması, bunu kendi özgür iradesiyle yapması, hür iradesiyle yapması. Dolayısıyla kamil bir insan olma. Kamil kelimesini hoca, hem kamil kelimesini kullanır erginleşme kelimesini kullanır. Dolayısıyla özgür olmamız, hür olmamız ve kendi tercih yapma gücümüzü elimde bulundurmamız esas itibariyle bizim, Maddi ve manevi imkanlarımızı gerçekleştirme, tahakkuk ettirme e, yolunu bize açıyor. Eğer biz bu hürlüğü, bu tercih hakkını elimizden aldığımız zaman sakatlanıyoruz. Kendimizi gerçekleştiremiyoruz. Buna izin verilmiyor çok çeşitli dinlerle. Şimdi peki bunu nasıl yapacağız? Yani kendimizi gerçekleştirmeyi niye göre yapacağız? Kafamıza göre mi yapacağız? Tamam tercih hakkımız var da bu tercih, bu serbestliği kafamıza göre takılma mı? Hayır. Belirli bir bilgiye göre yapılması lazım. Aslında e, felsefe bilimle uğraşan arkadaşlar hemen hat hatırlayacaklardır. Hocanın yaptığı şimdiye kadar denilenleri yeniden ifade demek. Yani bunlar taa Milattan önce 5. yüzyıldan itibaren felsefe bilim tarihinde pek çok filozofun dile getirdiği ama hocanın çağdaş dünyadaki problemleri de gözünde önünde bulunarak yaptığı yeniden bir ifadelendirme. Yani biz bir şeye göre davranırsak tercihimiz anlamlı olabilir. Bir şeye göre eğlersek hürlüğümüzün anlamı olabilir. Peki bu şey nedir? Bilgidir. Peki bu bilginin niteliği nereden? Kim tayin edecek bunu? Kim verecek bu niteliği? Hocanın felsefe biliminde aramaya çalıştığı şeylerden biri bu. Bunun üzerine duracağım ama önce şu soruya cevap vermemiz lazım. Bu hayvan çiftliğine bizi mahkum eden zihniyet nasıl bir zihniyet? Yani hocanın yine metinlerinde sık sık bahsettiğim hakikat, gerçeklik ve sanallığı da kullanıyor son dönem çalışmalarında. Yani insan önce hakikati, dolayısıyla hikmeti kaybettik, gerçekliğe mahkum olduk. Bunların her biri kendi başına anlamlı fakat tek başına anlamlı değil. Burası buraya dikkat etmekte fayda var. Biraz sonra buna buna döneceğim. Hocanın felsefe yapma tarzındaki bir kendimce bir yorumum var. Ee, hoca da hiçbir kavram yalıtılmış değildir. Tek başına problemlidir. Bütün içerisinde her birinin kendine göre yeni var. Yani tek başına hakikat bir anlam ifade etmez aslında. Hakikat önemli. Gerçeklik tek başına bir anlam ifade etmez. Sanallık da kendi başına bir anlam ifade etmez. Belirli bir bütün içerisinde olması lazım. Yani hakikati kaybettik. Dolayısıyla hikmeti kaybettik. Gerçekliğe mahkum olduk. Şimdi geldiğimiz şeyde e, zaman diliminde sanallığa mahkum ediliyoruz. E, olabilir. Biraz önce Cengiz Hoca'nın dediği gibi e, ne olacak yani? Anlamı kaybediyoruz. E, bu, herhangi bir kavrama Tek başına ağırlık vermek ya da birin diğerini iptal etmek insanlığımızdan bir şeyler eksiltiyor. İnsan eşittir anlamdır. Metafizik olan esas itibariyle insanın kendisidir. Buradan hep bir şey kaybediyoruz. Yani en nihayetinde bu anlam kaybola, kaybola, kaybola bizi hayvan çift hayvan çiftliği nedir? Çiftlik hayvanına dönüştürecek. Ee, şunu söyleyeyim, hocanın metinlerinde özellikle vurguladığı bir şey var. Mesele Doğu Batı meselesi değildir. Mesele kadim modern meselesidir ya da çağdaş meselesidir. Bunu sık sık metinlerinde görürsünüz. Yani Doğu Batı ayrımı yaparak düşünmek bu tür meseleleri kolaycılıktır. Mesele daha derinde kadim felsefe yapma tarzıyla çağdaş felsefe yapma tarzı arasındadır. Ee, bu durumu oluşturan, bize anlamdan e, anlamımızı gittikçe eksilten ve sanallığa indirgeyen sistem, şüphesiz pek çok farklı isimlerle andığı mali, sermayeci, çağdaş, küresel, İngiliz, Yahudi, medeniyeti. Farklı yerlerde farklı kavramlar kullanıyor ve bu e, zihniyetin ürettiği spikülatif, metafizik, felsefi sistemler, ee, ve bunların öğreti ve ideoloji haline gelmiş durumları yani spekülatif olmayan metafiziğin en nihayetinde ürettiği şey öğretidir ideolojidir kapalı sistemlerdir nitekim hocanın ideoloji kelimesini tanımlaması da şöyledir kapalı devre çalışan felsefe bilim sistemleri yani e, açık uzayda değil kapalı uzayda iş gören e, son cümlelerini söylemiş noktasını koymuş eleştiriye açık değil, kritiye açık değil müzakereye açık değil ee, böyle olan yapılan bu e, sistemin dayandığı payandalar tarihsel derinlik Galileo, Descartes, Newton, çağdaş fizik e, tekrar ediyorum bunlar bütün içerisinde sıkıntılı değil, yani Descartes bütün içerisinde sıkıntı yaratmaz ama tek başına bir, tara e, bir tarafa alındığı zaman sıkıntı yadır ya da Newton. bu e, fakat bu e, sistemin kurucu ideoloğu, hoca pek çok metinde bunu vurgular David Hume'dur. David Hume, hocaya göre insanı hırs ve tutkuya indirgemiştir. Bir anlam varlığı olmaktan çıkartmış, hırs ve tutkuya indirgemiş, mekanik ve kapital bir varlığa dönüştürmüş. Ve bu e, şekilde tanımladığı insan içinde ahlakı toplum ve devlet düzenine ayak uydurma olarak görmüş. Yani Hume için ahlak. Hocanın tanımı bu. Ahlak içinde yaşadığımız kapitalist neoliberalist sisteme uyum gösterme. İşte buna pragmatizm adını verebiliriz. Peki amaç ne? İnsanın itiraz etme hakkını elden almak. Çünkü tercih hakkı gittiği zaman itiraz edemezsiniz. Mekanikleşip genetim altına girmek. Yani en nihayetinde çiftliğin özelliği odur zaten. Her birinizin ağırları vardır. Hepinizin girip çıktığınız yerler vardır. Bunların kuralları bellidir. Dolayısıyla sizin de bu kurallara itiraz etmeden, soru sormadan, soru sormak en büyük itirazdır çünkü. Soru sormadan, itiraz etmeden bu kurallara uymanız, size tayin edilen yerde ve zamanda bulunmanız, verilen vazifeleri yapmanız, işte nihai amaç bu. Şimdi... <gülüyor> Hoca, doğa bilimleriyle genel olarak, canlı bilimleriyle özel olarak ilgilenen bir insan olduğu için bu meselenin öyle kolay çözülecek bir mesele olmadığını biliyor. Çünkü hem doğa bilimlerinin hem canlı bilimlerinin içinde yaşadığımız çağdaş dünyada geliştirilen toplum bilimlerin ya da diğer e, bilme faaliyetlerinin e, ürettiği bütün insanı ne kadar özgür kılabilir yani e, bugün biz hukuk fakültelerinde insanın özgün olduğunu okutuyoruz ama genetik bölümlerinde, biyoloji bölümlerinde insanın özgün olmadığını okutuyoruz. Yani e, öyle bir e, modern bilim, çağdaş bilim, felsefe, nise öyle bir sistem üretti ki in, her şey tam belirlemiş, boşluk yok. Yani maddi bir evrende yaşıyoruz. O maddi bir evrenin bir alt grubu kümesi canlılar evreni insan bu canlılar evreninde dünyaya geliyor birey olarak genetik yapıya sahip ondan sonra sinir sistemi var sonra bir toplum içerisinde belli bir psikolojiye sahip kanunlar yasalar var kültür var o kadar çok yapı var ki tüm bu yapıların nihayetinde insanın tercih hakkı bir yer yok ilk bakışta böyle gözüküyor yani şöyle söyleyebiliriz insanın eyleminin Ontik zeminini nerede bulacaksın Fizik evrende yok Çünkü fizik evrende hocanın ifadesiyle Yasalar var Yasalar delinemez e, Toplumsal bazda Hayat dediğimiz sistemde de kanunlar var Bu kanunlar kültürel olabilir Bu kanunlar hukuk olabilir Devlet diye bir şey var Hani Ali Kuşçu'nun Çok meşhur bir sözü vardır Devlet Tanrı'dan daha çok yasak koyar. Böyledir yani şunu yapma bunu yapma değil mi? E, neticede tüm bu iç içe geçmiş küreleri dikkate aldığımız zaman insanın eyleminin özgür olabilmesini sağlayacak ontik boşluğu nerede bulacağız? Hoca bunun farkında yani bulamazsak içinde yaşadığımız sistem doğruluk doğru demektir. Dolayısıyla yapması gereken ilk şey, tam belirlenmiş bir insanı, yani fizik dünya tam belirlenmiş olabilir, bedenimiz tam belirlenmiş olabilir ama, insan dediğimiz bu metafizik entitenin tam belirlenmemiş olması lazım. Bir yerde bir boşluk olması gerekiyor. Ee, i̇nsanı makine olmaktan çıkartabilecek bir ara e, yarık bulmamız lazım. Ki bu bizim hürlüğümüzün zemini olsun. Bu hürlükte bizim tercih yapma gücümüzü tetiklesin. Biz de e, itiraz etme hakkını, soru sorma hakkını elde edebilelim. E, dolayısıyla hoca kendi metinlerinde meselesinin e, ne kadar zor olduğunun farkında. Bu zaten biliyorsunuz tüm felsefe bilim tarihi içerisinde bir problem. E, dini alanda da çok büyük problem. Aşın olan arkadaşlar bilir cüz irade, küll irade, e, her şey belirlenmişse niye peygamber gönderiliyor e, niye sorumluyuz filan gibi bir sürü soruyu biliyorsunuz. Hem din ta, dinler tarihinden, felsefe bilim tarihinden tartışıp duruyoruz. Şimdi burada hocanın işaret ettiği bir nokta var. Saf bir materyalizme gitmek ya da saf bir stüptüyalizme gitmek meseleyi çözmüyor. Yani indirgemeci yaklaşımla işte bizim ruhumuz var, şuyumuz var dolayısıyla demek e, meseleyi çözmüyor. O zaman eleştirdiğimiz saf e, materyalist indirgemeci yaklaşımın düştüğü duruma saf spitaliz bir yaklaşımda düşüyor. Hocanın yaklaşımına göre. Peki burada çözüm ne? Çözüm insanı ontolojik bir tabakalaşmaya tabi tutmak. Ve bu ontolojik tabaka içerisinde bir tarafıyla belirlenmişlikleri hakkını vermek çünkü biz neticede biyolojik bir varlığız fiziksel bir varlığız genlerimiz var, sinir sistemimiz var, psikolojimiz var, toplum içinde yaşıyoruz, kurallar var, hukuk var. Bunun hakkını vermek. Ama öbür tarafta da özgür davranmamızı mümkün kılacak zemini belirlemek. Kişisel kanaatim Tüoman Hoca'nın düşüncesinin önemli özelliği insana ait hiçbir şeyi iptal etmeden hepsinin hakkını vermek. Nasıl hakkını vermek böyle e, psikolojik olarak değil. O e, özelliklerin alt eşiklerini, üst eşiklerini göstererek katmanlı bir şekilde e, dizmek. Klasik geleneğimizde buna biz meratip, mertebelendirmek e, adını veriyoruz. Katmanlas, katmanlı ele almak. Dolayısıyla hocanın e, eserlerinde özellikle Mehmet Sabri yani bunu yapmamız lazım Cengiz hocam da hocanın eserlerinde şöyle bir şey fark ettim e, hoca e, devamlı kavram e, zincirleri oluşturuyor ve bunları yan yana koyuyor tabi bu yan yanalık üst üstelik olarak da e, anlaşılır fakat e, dinamik bir düşünür olduğu için e, birbirlerinden farklı e, e, zincirler var mesela fizik metafizik ilahiyat bir zincir. Metafizik ahlak teoloji bir zincir. Metafizik felsefe, bilim, ahlak, sanat başka bir zincir. Deneysel teemmül mürakebe. Klasik Türkçe'de de çok rahat kullanırdı. Fenomenoloji, nümonoloji, ahlak, estetik. Düz ayak düşünce. Hocanın böyle enteresan kavramsallaştırmaları da var. Düz ayak düşünce. Teemmül, tefekkür. Temaşa teemmül, tefekkür. Şimdi bir toman duralı sözlüğü hazırlamak lazım. Evet. Çünkü hoca düşünülmüş olanı tekrar düşünmeyi pek sevmediği için eserlerine dönüp düşüncesinin son geldiği aşamaya göre bu eski eserlerini makaleni okumuyordu. Düzeltmiyordu yani. Bu açıdan hocanın fikri gelişimini e, rahatlıkla makalelerinden takip edebiliriz. O imkanı bize veriyor. Çünkü bazı düşünürler ulaştığı son durumu dikkate alarak eski metinlerini e, tahsiye edebilirler, düzeltebilirler. Hoca bunu yapmamış. Ee, en azından ben metinlerini de öyle görüyorum o açıdan metinlerini bu çerçevede okumakta fayda var ee, biraz o, e, bunu dikkate almadığın zaman e, eşit seviyede muhmet ettiğiniz zaman kafanız karışabilir şimdi bunu şu için anlattım ee, kronolojik olarak hocayı okumak e, meselesini e, bir kenara bıraktıktan sonra bu kavramlar arasında da bir hiyerarşi gözüküyor. yani fizik nerede başlar nerede bitir Metafizik nerede başlar? Her şeyi her şeye çamur etmek, bulamak hamur etmek e, siğinden, davranışından kaçınıyor. Temaşa nerede başlar, nerede biter? Emül nerede başlar, nerede biter? Tefekkür nerede başlar, nerede biter? Gibi hem e, kavramlar arasında bir tabakalaşması var e, hem de ele aldığı konu neyse o konuyu da kendi içerisinde bir tabakalaşmaya tabi tutturuyor. İşte insanı da bu şekilde ele alıyor. Eğer bir insanda, insandaki her, herhangi bir unsuru, herhangi bir yetiyi iptal etmeden insanı bir bütün olarak inceleyeceksek yapmamız gereken şey, insanı belli bir tabakalaşmaya tabi tutmak ve bu tabakalardan birinde insanın özgür iradesine, hür iradesine e, yer açmak. Şimdi, hocanın bununla alakalı belirli çerçeveleri var. Ben hepsine girmeyeceğim. Sadece en basit olanını ben anlaşılır olanı seçtim hoca öncelikle insanın içinde yaşadığı alemi ikiye ayırıyor bir buna Cengiz hocam bir atıf yapmıştık kozmik alem ya da manevi alem dediği bir alem var ya da hakikat alemi diyor bazen buna bir de fizik maddi evren alem demiyor burada mesela orada hassasiyeti var gerçeklik evreni diyor bana hakikat alemi gerçeklik evreni Şimdi bu, buna biz manevi diyelim şimdilik. Manevi alem, hakikat alemi e, dinde kendini en ideal olarak gösterir. Başka yerlerde de gösterir ama en ideal olarak dinde kendini gösterir. Fiz, maddi evren ise en ideal halini bilimde kendini gösterir. E, din bize ilkeleri bakımından ahlakı verir. Bilim ise bize doğayı açıklar. Ahlak, değer uzayını üretir e, doğaya ilişkin açıklamalarımız ise bize, bize bilgiyi verir bu iki alem dualite oluşturmaz hocaya göre bunları birleştiren insan o erginleşmiş insan dediği kamil insandır sadece manevi alemde kalan kalabilir bu bir tercih meselesidir eksiktir sadece fizik evrende maddi evrende kalan da eksiktir e, kamil insan dediği insan bu ikisini bir araya getiren insan. Peki bu çok mu önemli? Çok önemli. Burada hocanın dediğim gibi kendi düşüncesi yorumlanır, eleştirilir. Sanat sezgisi ancak bu iki dünyayı bir arada tutan kamil insan da ortaya çıkar. Sanat çünkü hocanın görüşlerinde en üst şiir ve müzik en üst üretim biçimidir. E, hürlük. Ee, en ideal, kendini tam gerçekleştirdiği alanda bu kamil insan alanı olduğu için, sanat alanı olduğu için e, bu ikisini bir arada bulundurmak gerekir. Hoca burada düşüncelerini temellendirmek için ilginç e, gidiş gelişlerde bulunur. Platon'a gider, Eflatun diyor, Sühreverdi'ye gider, Gazali'ye gider, e, İslam düşünce geleneğindeki metinlere de e, atıfta bulunur. Yalnız burada şunu e, biraz Uğur Hoca işaret etti ama. E, dinden hocanın anladığı mesele, hocanın din felsefesi üzerine bir doktora tezi yaptırmak gerekiyor. E, hoca dini şöyle görür. Din, aklın ilkelerine uyar. Ancak gidimli akılla ve kanıtlamayla ele alınamaz. Şimdi çünkü akıl çok geniş bir kavram. Aklın fonksiyonları var, çeşitli tezahürleri var. Sadece biz bunu gidimli akıl dediği, istidlali akıl, rasyonel akıl e, da konu olmaz. Ama aklın ilkelerine uyar. Yani ele her şey ben dinim diyemez hocaya göre. Ben e, inançlıyım, işte benim inançlarım din. Hayır, aklın ilkelerine uyacak. Aklın ilkelerine uymadığı zaman o bir inanç olsa bile din değildir. Ha nedir? Dinin e, içeriği istidlali aklın içeriği süzgeçinden geçmeksine gerek yok. Çünkü kanıtlanabilir e, inançlarımız. neticede insan bir inanç varlığıdır. Ve insanın metafizik kökeni de inanç varlığı olmasıdır. Ama bu inançlarından bir kısmı aklın ilkelerine uymakla birlikte ispatlanamaz. Bu dindir. Diğeri ise ispatlanabilir. Bu da bize e, bilgiyi verir. Peki, bu iki alem üyesi olan insanın ontolojik tabakaları nelerdir? Hocaya göre farklı metinlerde, farklı tabirler kullanmakla birlikte hoca, e, insan üç tabakalı bir ontolojiye sahiptir. Beden, ki beden insanın tam belirleş, belirlenmişliğin uzayınıdır, fizikseldir, genetik tarafı vardır, şudur budur. Nefs ve ruh. Hoca bunların kökenlerine girmez. Yani nefsin ontik kökeni nereden, e, spiritüel bir yapı falan bunları tartışmaz, e, işaret eder. E, fakat geri geldiğinde şunu söyler, bunları tezahürlerinde zaten görüyoruz. Mesela kültür. Kültür o insanın ruh sahibi olduğunun önemli göstergesidir. Ee, Teoman Duralı'ya göre insanın bu e, ontolojik tabakalarındaki ruh kısmı bizim hür olmamızın zeminidir. Ve burada tefekkür dediğimiz hadise ortaya çıkar bu hür olmaya tefekkürü eşlik eden hür olmaklık bizi bir tercih varlığına dönüştürür. Bu da ahlakın zemininde bulunur. Modern hocanın tabiriyle çağdaş küresel medeniyet insanın bu ruh tarafını özellikle iptal ettiği için iptal etmeye çalıştığı için insanın hür olma dolayısıyla bir tercih varlığı olma imkanı da ortadan e, kaldırılmıştır. Burada hoca e, gen inanç, dirim, hayat gibi kavramsallaştırma rakip olarak tartışıyor ama onlara girmeyeceğim. Sadece şunu söylüyor. İnançlar gene indirilemez. Yani şunu demek istiyor. Bir bütün olarak o bütün oluşturan parçalar kendinde bir anlam ifade etse bile bütün bir araya geldikten sonra bir kere ortaya çıktıktan sonra Kendisini oluşturan parçaların cinsinden ifade edilemez. Bu açıdan inanç... ...insan dediğimiz bütünün bir fonksiyonudur. O bütünü oluşturan genler, sinir sistemi... ...ne olursa olsun... ...inancı bir bütün olarak herhangi birini indireye açıklayamayız. Hem ontik olarak hem yasalılıkları bakımından. Henüz en geniş... E, inançların en geniş örgüsü olan kültür... ...en nihayetinde fizik dünyada cereyan ediyor bu ama... Fizik dünyanın doğal bir sonucu değil. E, çünkü bu kültür içerisinde yaşayan insanın kimliği, sahip olduğu değerler, e, estetik, sanat neyse çoğaltabilirsiniz bunları. Bunlar e, aşağıdan yukarıya doğru e, birleşerek gelen parçaların bir kere bir araya geldikten sonraki fonksiyonlarıdır. O bütünün fonksiyonlarıdır. E, siz bir ipliği bulduk, o ipliği tuttuğunuz zaman kilimin bütününü tanımlayamazsınız. O bir ipliktir sadece. Ee, elbette her kilim ipliklerden oluşur ama bir kere oluştuktan sonra ortaya gayistik bir yapı e, çıkar. Şimdi e, Teoman Duralı bu meseleyi bu çerçevede kısaca özür tabii tabi belirledikten sonra e, tekrar e, başlığa dönersek ee, insanın bir e, çiftlik hayvanına indirgenmesine öyleyse insanın çiftlik hayvan indirgenmesinin gerekçesi insanın doğasını şimdi bu da entesan bir kullanım burada doğa derken hoca şeyi fiziksel doğayı kastetmiyor manevi ve ahlaki yön yani insanın manevi ve ahlaki yön, yönü bu tefekkür e, ruh ontik bilimine dayanan yönü e, iptal edilince İnsan saf bir beşere indirgenmiştir ve bu beşer maddi ve mekanik e, olarak idraki kolaylaşmıştır ki bu on, tek başına yine bu tehlikeli değil. Onu söyleyeyim. Yani insanın beşer tarafının mekanik, maddi tasavuru teoman Duralı için problem değil. Bilim yapıyoruz zaten. Orada kalmak problem. E, niçin orada kalmak istiyor çağdaş küresel medeniyet? Çünkü insana her türlü operasyonu yapmak ancak insanı anlamdan alındırmakla mümkündür. Acı çeken, vicdanı sızlayan bir insana operasyon yapamazsınız. Her türlü operasyon yapamazsınız. Dolayısıyla insanın bu vicdanını, ki hoca için çok önemli bir kavramdır vicdan, bu vicdanını ayıklamadan, bunun ontik zeminini iptal etmeden insanı operasyonlara tabir tutamazsınız. Teoman Hoca'ya göre ahlak, ahlaka, ahlak bilgeliğin en üst aşamasıdır. Ve düz ayak düşünceyle ya da teemmülle ulaşılamaz kendisine. Ee, o ruh ontik birimiyle ve bunun tefekkür fonksiyonu ama bu da yetmez. Tek başına e, din itibat kurduk. Bir nebinin, bir peygamberin şahitliğine de ihtiyacımız var. Yani dinin ilkeler düzeyinde bize, ahlaklı olabilmemiz için yaşama ilişkin bazı kurallar getirir. Buna nebinin bir nebinin şahitliği diyebiliriz. Dolayısıyla bu tür bir bilgi ancak bizi davranışımızı o irademizi hür olmamızı tercih etmemizin zemininde bulunabilir. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ben teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi e, soru kısmına geçiyoruz. Sor, e, salonda sorusu olan var mı acaba? Mikrofon. E, ha, buyurun. Tamam. tamam. Saygıdeğer hocalarım çok teşekkür ediyorum. Ee, İhsan hocamız az önce bahsetti. Mevzu tazeyken ekleme yapayım diye katkıda bulunayım diye söz aldım. Hocam Teoman Dural'ı sözlüğünü hazırlamaya başladım ben. Onun söylemek istedim. Kullandığı terkipler, deyimler ve nerede kullanmış, hangi eserinde dipnotlarla hatta kullandığı terkiplerle ilgili sunduğu hatıralarını da ekliyorum. Bunu arz etmek için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buradan bir soru vardı. Vedat hocam. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇lk sorum Cengiz Hoca olacak olacak? Ee, Teoman Hoca'ya göre bilimin anlam dünyasına etkisi nedir? Yani bilimin anlamla ilişkisi nedir? Ee, diğer sorum da İhsan Hoca olacak? Ee, Teoman Hoca'ya göre yine ee, dinin ahlak dışında bir ee, anlamı var mıdır? Önce ben bir cevap vereyim. Tabi hocaya göre, bana göre e, değil. Hocaya göre e, bilim ki çoğu filozofta da böyledir. E, mana sorularına cevap veremez. Bu de ben çünkü oralardan beslerdim. Değil mi ki bilimsel sorular bütünüyle cevaplansa bile hayat sorunlarımıza hiç dokunulmamak dokunulmamış olarak kalır hayat meselelerimiz. Şimdi ancak Koca burada daha iyi bir yol tutmuş. Bu e, İslam'da İhsan'da değindi ben onlara fazla giremedim. Hayat pardon, hakikat ve gerçeklik bütünlüğü var. Eğer hakikat ve gerçeklik bütünlüğü söz konusu olursa bilim yine anlam dediğiniz mana anlamında kullandığınız mana sorularımıza cevap verebilir ama bunlar birbirinden kopmamalı eğer gerçeklik alanından da koparsanız o zaman da aşırı uçarsınız yani o işte spritüelizm dedikleri bunlar benim dünyamda pek karşılığı yok ama yani ne olursunuz uçarsınız gidersiniz bunların arasında o İhsan onu çok güzel yakaladı hoca da. o bir bütünlüğü var ya, katılırsın katılmazsın ama şöyle söylemeliyim, ben hocanın kullandığı terimlere daha yeni bir terimle karşılık e, devam ediyorum. Yaşadığımız çağ homo minutüslerin çağı, an, boşluk, mesela homo minutüslerin bir özelliği var. Felsefenin ki, hoca buna çok değer verirdi, suhale yani sukole, boş zaman, felsefe boş zamanla yapılır. Ama Homo Mnitis'in boş zamanı olmayacak, sürekli aktivitasyon içinde olacak. Şöyle söyleyeyim, Kafka'dan da çok sular akmış anladığım kadarıyla. Çünkü Kafka'da ben o sam sayı şöyle sevmiştim. İnsan bedeninde hür olamıyor ama hayvan bedeninde özgür olmuştu. Yaşadığımız çağ bizi özgür kılıyor ama hür kılamıyor. Artık bu kadar, ben metaforik konuşmayı çok seviyorum. Hoca her zaman bana derdi, Cengiz sen güzel retorik yapıyorsun ama Gorgias gibi de değilsin derdi. Çok teşekkür ederim. Evet, güzel bir soru arkadaşımızın, hocamızın sorduğu. Şimdi o açıdan e, dedim ki bir din felsefesi, Teoman Duralı'nın din felsefesi çalışması yapmak lazım. E, metinlerde çünkü farklı e, düşünceler var. Şöyle, din Teoman Duralı için insanın yaşamanın temel ilkelerini verer. Sadece tabii ahlak, Şimdi ahlak deyince hocanın anladığı anlamda, dediğim gibi ne katılırsın katılmasın aynı bir konu ama... ...ahlak hayatın kendisi zaten hocada. Yani e, Cengiz Hoca'nın ikide bir etik dediği mesele değil. Çok geniş anlamıyla insanın doğundan ölümüne yaşamını tayin eden temel ilkeler, temel anlamı veren bir şey. Ahlak dolayısıyla dinle bazen e, eşitleyerek kullanıyor Teoman Hoca. Bu açıdan din sadece bizim bugünkü anladığımız anlamda ahlakı değil... İnsanın hayatına ilişkin, yaşamasına ilişkin tüm temel ilkeleri veren e, bir yapı gibi gözüküyor. Ama burada nihai cümleleri kurabilmek için tüm metinlerini kronolojik olarak düşüncesinin gelişimini de takip ederek okumak lazım. Dolayısıyla benim söylediğim nihai bir cümle olarak düşünülmez. Evet, evet teşekkürler. Başka sorusu olan? Ay tamam verelim sırayla şey yapalım hocam buyurun buyurun buyurun, buyurun. evet e, teşekkür ederim e, konuşmalar için çok e, teşekkür ediyorum çok e, e, yararlı oldum kendi adıma konuşuyorum e, sorum şu yani e, insanın mer kendini merkeze koyması felsefe için kalıcı bir sorun değil midir yani kronik bir sorun değil midir yani felsefeyi yorumlarken, yaşamı, varlığı, hayatı, varmış her şeyi yorumlarken kendimizi merkeze koyuyoruz. Burada çok ağır bir sıkıntı var bence, bilmiyorum. Ben e... kendimizi merkeze yani... yani Bak bu soruyu da bir insan soruyor ama. Bu bir tatoloji. Ama, ama İnsanı şey... merkeze koymayalım. Diyen başka bir canlı değil, yine biziz. Hayır, yine be kendimizi merkeze Ama alarak iş yapıyoruz. Özgünlüğümüz var da bir sıralanlık da var. Ya yani özgünlük tabii her bir insan tamam, niye merkeze alalım? Efendim? Niye merkeze alalım? Felsefe yaparken niye merkeze koyalım? Ya şimdi bir şimdi trilyonlarca canlı mahlukat bir, var. tek bir cevap. E, niye yani, merkeze tamam. koyalım? İnsan e, o idrak eden varlık biziz. Dolayısıyla tüm Varlığı Niso taştan taşa ben, kadar ben idrakin şöyle... konusu haline getiren biziz. O açıdan başka çağrımız yok. Yok defter ben bunu soru olarak sordum. Ben burada kesin bir yargım yok. Yani insanın kendini merkeze koyması bir sıkıntı mıdır, değil midir? Budur benim hani Başka için. alternatifimiz yok. Yer mesela şöyle evrende tek canlı insan değildir cümlesini Kuranda şu anda hala insan. Başka varlıklar olabilir diyen de biziz. Çünkü baş, bunu dışına çıkabilmek için başka bir müdrik varlığın olabil, olması lazım. Ee, kendimizi merkeze almamızı eleştirerken de kendimizi merkeze koyuyoruz farkında olmadan. Bunun başka bir çaresi yok. <gülüyor> en azından kendilik, e, bilemiyorum var mı Cengiz Hocam Sizin söyleyeceğim bir şey? Yani... Eğer insanı koymuyorsan, e, ben Tanrı'yı koyarım merkeze ama Tanrı yine benim bilincimin içinden çıkar. Ama doğa muhafilen koymuyorum yani, doğa beni pek bir şey. Yani çiçekler, böcekler. Ya yani bunlar, bu Nietzsche'nin zehirleyici, yani Nietzsche güzel bir filozof, çok güzel bir abidir ama yani onları yerine oturtmak lazım, o post-hümanizm, Ama ne yaparsak yapalım, ben yıllardan beri şey yaptım şu, sonuçta o filozoflar yerellik bir yana, Sonuçta tümel düşünürler. Bu Kant'ta böyle, Descartes'ta böyle. Yani sonuçta Tanrı'yı da ben yine buradan yakalamaya çalışıyorum. Başka bir şeyim yok. Translandantal deneyimle yakalıyorum. Yani onun dışına da nasıl çıkacağım ben de bilmiyorum. Ama oradaki sizin söylediğiniz şey, e, politik anlamda şöyle değerlendirelim. E, hadi ben de artık baklamı çıkartayım. E, İslam'da insan merkezlidir ama... İslam İslam insanı emanetçidir. Babası bu, bu burası babasının çiftliği değildir. Yani eğer e, İslam insanında her türlü varlığın hakkını, rızkını gözetirsiniz. Bu sizin dediğiniz anladığım kadarıyla politik bağlamda işte bu neoliberal e, şey düzenin e, homominitüsleri ya da ens ens dijitalist varlıkları onlar onlar geldiler dünyanın efendileri sayabilirler. Modernite böyle başlamıştır. Hatta hocanın Nietzsche'nin bir şiirini çok kullanırdı. Alev gibiyim, tuttuğum her şeyi yakıyorum demiştir. Orada Nietzsche'yi de şöyle anlamak gerekir. Nietzsche o bağlamda bu modern burjuva özdesinin eleştirisini yapmıştır. Modern burjuva özdesi. Ya yani Bunlar sonraki bir konudur. Ama yani sonuçta ne yaparsam yapayım buradan çıkıyorum teşekkürler <gülüyor> buyurun ya benim sesim geliyor mu benim İstan Hoca'ya bir sorum vardı sesim kime sesiniz duyulmuyor duyulmuyor ha, şimdi ha. Daha Ya e, öncelikle teşekkür ediyorum e, İhsan Hoca dedi ki din e, istitlali aklın bir sonucu değildir fakat e, akıl e, e, şeye uygundur yani din aklın ilkelerine uygundur şimdi aklın temellendiremediği bir şey nasıl akla uygun olabiliyor ya da Teoman hocanın akıldan anladığı şey neydi yani ben orada biraz kafam karıştı onu sormak istiyorum şimdi her Teoman hocadan alıntıladığımız her cümleyi açıklamaya kalkarsak biraz kitap okuyacak okuman lazım yani orada kastedilen aklın temel ilkeleri sen felsefe mezunusun aklın temel ilkeleri neler onlara uygun olacak. Özdeşlik ilkesine uygun olacak, çelişmezlik ilkesine uygun olacak. Ama tutup oradaki her yargıyı x y'dir önermesini bir açıklama önermesi gibi ve bilim önermesini ispatlamaya kalkmayacaksın. Kastettiği bu hocanın aklın temel ilkelerinden kastettiği o bildiğimiz de aklın temel ilkeleri işte. Onlara uygun olacak. Burada aslında hocanın kafasındaki din İslam olduğu için İslam'ın prototip olarak onu kullandığı için e, bu şekilde ifade ediyor. E, Metinlerine bakarsan Hinduizm eleştirisi ya da İristanlık eleştirisindeki ifadeleri işte aklın temel ilkelerine uygunluk açısından onlara bazı eleştiriler yapıyor. Kastettiği bu. Ee, İhsan zaman zaman hocanın Platon olarak katlandırdığı Platon'a değindiğini söyledi. Orada ee, Yunanca'da akılla ilgili birkaç kelime var ama gözden kaçan en önemlisi Nus'dur. Nus. O, e, o Platon Nus'la şeyi kavrar. O sezgisel bir şeydir. Onları söyler. E, o özel bir durumdur. Hoca bunun çok önemli olduğunu düşünür. Onun yanı sıra Diyanoya diye bir kelime vardır. O gidimsel akıldır. Hoca o, o gidimsel akıl bilimsel akıl yürütmeler de bunun içine girer. Bununla değil diyor. Üçüncü bir akıl daha vardır Logos, işte Nus'la Logos'un birlikteliğinde dini kavrayabileceğimizi düşünüyor. Çünkü o Antik Yunan'ı çok iyi bilen insanlardan biriydi ve anladığım kadarıyla böyle ben de metinlerde yakaladım. Ben şöyle ayrım yapayım, üç tane akıl var benim için şu an. Bir, özsel akıl bu Kant'ın savunduğu, e işte, Aklımın koyduğu kural genel er geçer olacak ama pek de olamıyor gördüğüm kadarıyla. Ee, i̇kincisi aratsal akıl. Evet çağımızdaki önemli olan akıl ee, bu, bu çalış Aratsal akıl her şeyi metalaştıran, buharlaştıran. Ee, üçüncüsü ise rahmani akıl. Vallahi onu ne kendimde gördüm ne de birinde görüyorum. Evet teşekkürler. son bir soru da alalım. Şuradan bir e, evet. Çünkü canlı yayından da e, bir iki soru var. Onları da konuşmacılara yön, yönelteceğim. Buyurun. Evet. Teşekkür ederim öncelikle. Ee, İhsan hocamız Teoman Duralı'nın e, ahlaklı olabilmek için bir nebiye ihtiyacımız olduğunu düşündüğüne dair bir cümle kullandı. E, buradan hareketle Teoman Duralı'nın Dini asla dayanmayan ahlaki hiçbir ahlaki unsurun olamayacağını savunduğunu söyleyebilir miyiz? Anlamıyorum ki. Ses ses düzeni çok kötü. Hiçbir şey anlamıyorum. Söyle. Şimdi arkadaşlar, he, he, şöyle. Şimdi her arkadaşımız doğal olarak söylenen cümleleri kendi Beklentilerine göre tercüme ediyor Ahlak dine dayanır demedim Bir nebinin şahitliğine de ayrıca ihtiyaç var Teoman Duralı hiçbir şeyi tek bir şey indirgeyerek açıklamıyor zaten Anlatabiliyor muyum? Tek başına din ahlak üretir demiyor Ama ahlak dediğimiz hadisenin Aynı zamanda dinin verdiği ilkelere de ihtiyacı var Bir nebinin şahitliği özellikle bu tabiri kullandım şu, şu şunun yanında bu da lazım anlamında anlatabildim mi meseleyi ee, yoksa tek başına ahlak dinden üretiliyor başka hiçbir şeye ihtiyaç yok değil Töman hoca da benim anladığım hiçbir şey tek bir kaynaktan çıkmıyor pınarlardan çıkıp birleşip elimiz öyle geliyor öyle olması lazım çünkü insanın o tabakalaşmasıyla alakalı Evet, teşekkürler. Ee, canlı yayından da sanıyor. iki soru vardı. Ee, onları da sorayım. Ee, Teoman Duralı felsefe söyleşilerinde üç şeye ilgi duymadığını belirtmişti. Hukuk, siyaset ve iktisat niçin bu üç alana ilgi duymamıştır? <gülüyor> <Şimdi, gülüyor> <abi, gülüyor> şey, <cidden. gülüyor> Gültekin mi sormuş bunu? Yok değil. Abi, şimdi böyle abi. bir soru niçin duymamış olduğunu seçimlerini <gülüyor> Nasıl şey yapayım? Hangisine duymamış? Ya, siyaset ve iktisat. E, duymamış ama şimdi filozoflar öyle duymadığını, filozoflar duymadığını söyler ama hoca hukukla ilgili hukuk felsefe ilişkisini çok iyi kurmuştur. İktisat olmadan ki Marx'ı o anlamda çok kı kıymetli filozoflardan görmüştür ve duymuştur ama bu alanda yazmamıştır. Yani illaki yazması. E, kaldı ki evet hoca siyaset Mesafeliydi. Mesafeliydi ama her filozof gibi o da politik diğer söylediği bütün fikirler politik fikirlerdi politik olmak kötü bir şey de değildir sonuçta o da şeyi modernite sürecini ve moderniteyi muhafazakar bahçeden o yarım kaldı adam sonuçta yaşadığımız burçuluk kültürünün ve son 50 yılın hatta son 30 yılın işte bu hayvan bahçesi insanın artık bedeni de kalmadı görüntü varlığa indirgendi yani o da gitti yani tuhaf bir şekilde ama şöyle söylemeliyim ee, son zamanlarda evet İslam da bana hatırlattı şimdi sanal dünyayla e, dijital dünyayla e, bir ilgi veriyordu ama yaşadığımız dünyada sıra sıra gidenler önce öz gitti özün gitmesi onun canını çok yakmış o canın ama felsefede Kant'tan sonra öz konusu ciddi şey. Ondan sonra töz gitti, töz. Töze indirmiştik, şimdi sadece şeydeyiz, görüntüye, homo, e, idoliko, homo, e, sadece görüntü insan haline geldi. Artık görüntüyiz. o metaverse falan bana zırbalık geliyor ama e, geçmiş ola tabii ki. Peki, sonuçta o soruya cevap bilir, hoca hukukun önemli olduğunu, hatta son zamanlarda bu yeni yetme, başım ağrımını bilmem ama hakim ve yargıçların dilekçe yazamadığını gördük arkadaş ya. Dilekçe yazamadığını gördük. Yani normalde biz mahkemeye giderken böyle gideriz, Burijin'le gelen adamlar gördü, Burijin'e kınamıyorum, bana ne, ben de Burijin'e gelen adamım ama her yerin bir adabı vardır. Hoca bunları şey yapıyordu, yani sonuçta adam iki kelimeyi, bir de şöyle, kırk yaşından önce dedi, işte o soruya cevap veriyorum. Hukukla ilgisi bu. Bir adamın hakim olabilmesi için kırk yaşına kadar gelmesi lazım. Edebiyattan, felsefeden, romandan anlaması lazım. Adamı buradan gördüğün zaman anlayacaksın. Elinde telefon, ben de bunu e, şey yapayım, ben, ben şu telefonu bana, elinde telefon böyle bana soru soruyor bir şeyde. Ben de şöyle dedim, bundan sonra ben de herkese küfür edeceğim galis bir lira ceza edeceğim evet hoca politik bir filozoftu teşekkür ederim teşekkürler hocam ee, bir tane daha var yani, yani sorulmuş madem ee, Temmol hoca doğa bilimlerinden birini öğrenin derken bunda uzmanlaşmayı mı yoksa temel düzeyde bir fikir sahibi olunması gerektiğini mi kastetti ee, yani uzmanlaşmayı kastetti tabi yani uzmanlaşmayı e, tabi yani, Evet. Yani hoca e, fen fakültesinden e, dersler almaya yönlendirirken doğal olarak e, hakkıyla bir işi hoca o zaman yapmayı önerir, hakkıyla öğrenmeyi önerir. Herhangi bir doğa biliminde de hakkıyla öğrenmek, onda mümkün olduğunca bilgi sahibi olmak, uzmanlaşmak belki bunu da kastediyor. Ama tabii ki e, bunlar bizim gibi ülkelerde imkanlar nispetinde oluyor. Bizim gibi felsefe öğrencileri belli bir yere kadar öğreniyor doğa bilimlerini. Evet. Bir yerden sonra devam edemiyor tabii. Ama hocanın bence aklındaki iyi bir fizik bilmek, iyi bir matematik bilmek, hocanın kastettiğinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Evet, katılmanız için çok çok teşekkürler. Bir öğle yemeği arası vereceğiz ondan sonra inşallah ikinci oturumda tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. bir